ler Doğan Ciceleoğlu ile İnsan Insana programına hoş geldiniz. Bugün yine bir farkında oluş yolculuğu yapacağız birlikte. Bugün konuğum Nurdoğan Arkış. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. ODTÜ Sosyoloji bölümünden mezun. Şu anda eğitim konusunda uğraşı veriyor. Birçok kitapları var ama benim bildiğim yakından tanıdığım, zevkle okuduğum kitabı yine annem geldi. <gülüyor> İletişim bilincinin temel ilkeleri. Nurdancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş Arkadaşlarımız bizimle birlikte. Değerli izleyenler, bugün ben programıma Başından geçen bir olayı size anlatarak paylaşmak istiyorum. Oğlum Timur Amerika'da büyüdü ve biz onunla 2004 yılında bir Türkiye'de gezi yapmak istedik 10 günlük. Ve bu gezi sırasında gözlemler yapmak, paylaşmak, tartışmak ve bu gezinin sonunda bir kitap oluşturmak istedik. Kitap çıktı. Korku Kültürü adı altında. Niçilmiş gibi yaşıyoruz alt başlığı. Ben Timur geldikten sonra Geziye başlamadan önce araba kiralamak için biz havalanına gittik. Havaalanından kiralayacağız arabayı. Taksideki yani şoför bir arkadaşın arabasını çalmışlar. Ve ondan dolayı kafası karışık anlatıyor bize. Ve aynı zamanda da tesisleri dinliyor. Acaba bulundu mu bulunmadı mı şeklinde. Bu kafa karışıklığı içerisinde şoför havalanın çıkışını kaçırdı. Ve havalan ka çıkışını kaç kaçırdıktan sonra e, 30 40 metre sonra dedim ki kaçırdık ah dedi şöyle bir frene bastı geri vitese taktı. Geri geri gelmeye başladı. Bizim yanımızdan geçen arabalar böyle canıraş korna çakılır. Ba! Ba! Korna çala çala geçiyorlar el ederek. Şoför de onlara küfrediyor. Sesleniyor falan. Ben pıstım. Şoför kızgın. Bir şey diyemiyorum. Timur çok gergin. Baba ileriden dönsek dedi. Çok tehlikeli baba. Baba çok tehlikeli diyor. Ve kurallara uymamaktan dolayı müthiş rahatsız ve tehlikenin farkında. Ve değerli cihetler ben adamın zaten öfkeli olduğunu, küfür ettiğini falan biliyorum. Bir şey diyecek durum yok. Timur'a... Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz dediğimi fark ettim sürekli. Bir şey olmaz diyorum. Ve sonunda biz geri geri gittik, havalanı çıkışına geldik, sattık ve ondan sonra vardık. Ve düşünmeye başladım. Ya çok önemli bir olay oldu. Şoför unuttu gitti. Timur gayet saygılı fakat içten içte bir öfkeli durumu vardı. Yani baba bu kadar büyük tehlikeye nasıl atabilirsin kendini ve beni şeklinde bir tavrı vardı onu görüyordum. Ve yolculuğumuz boyunca Nurdoğancığım ben şunun farkına vardım. Hakikaten o yol boyunca bazı şeyler bende değişti. Timur'la konuşmandan sonra öyle bir farkına vardım ki hakikaten çok önemli bir olay olmuş. Ve ben atlamışım. Evet, bu önemli olay neydi? Ben nelerin farkına vardım? Acaba neden bu olay bu kadar çok önemliydi? Değerli izleyenler, bir haberimiz var. Bunu görelim. Daha sonra bunun üstüne konuşacağız. Müzik İkisi de röntgen teknisyeni olan Betül İş Santuna Çifti, hafta sonu Çanakkale'deki yakınlarını ziyarete gitti. Tuna Çifti, pazar günü yakınlarıyla birlikte Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Güzelyalı Köyü'nde piknik yaptı. Piknik alanında oynayan mini karda saat 18.30 sıralarında basketbol sahası yanındaki üzeri açık bırakılan 147 metre derinliğindeki su sondaj çukuruna düştü. Mini kardanın sağ bacağı ölüm çukurunun 3. metresinde, Plastik sondaj borusu ile çukurun toprak duvarı arasında sıkıştı. Çocuğun çukurdan çıkarılması için önce çevredeki piknikçiler seferber oldu ancak başaramadı. Bu arada itfaiye ve jandarm ekipleri devreye girdi. Ekipler bacaklarından bağlanıp çukura salındı ancak genişliği 30 santimetreye kadar düşen çukurda uzatılan yardım elleri Arda'ya bir türlü ulaşmadı. Olaydan 2 saat sonra belediyeden kepçe istendi. Kepçenin kazdığı çukurdan çocuğun olduğu bölüme tünel açıldı. Talihsiz çocuk bir itfaiyeci tarafından yaşam tüneline, oradan da kepçenin kazdığı çukura çekilerek 3 saat kaldığı ölüm deliğinden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Arda'nın röntgenlerinde kırık ya da eziye rastlanmadı. Yaşadığı korku dolu saatlerin etkisi altında şoka girdiği belirlenen minik Arda'ya terapi uygulanmaya başlandığı belirtildi. Olaydan sonra çukuru kimin açtığı araştırıldı. Piknik alanının işletmecisi, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü'nde girdiği ihale sonucu piknik alanını işletmek üzere kiraladığını, bu çukurun da orman işletmesi tarafından açıldığını iddia etti. Çukur orada. Piknik alanını kiralayan kişi, çukurun orada olduğunun farkında olup olmamayı pek önemsel bir tavır içinde konuşmuyor. Timur'da yapmış olduğum bu yolculuk süresince ben bazı şeyleri önemsemediğimin farkına vardım. Ve önemsemediğim bu şeylerin benim ve yanındakilerin canına mal olabileceğinin farkına vardım. Bu beni son derecede uyardı. Bazı şeyleri önemsemiyoruz. Acaba neden önemsemiyoruz? Şimdi genel olarak gördüğüm gazetenin üçüncü sayfalarında güvenlik bilinciyle ilgili bir can tehlikesi olabilir mi, güvenlik tehlikesi olabilir mi konusunda atladığımız bazı şeyler var. Dikkat edilmemiş durumlar. Efendim bu dikkat edilmeme durumu önemli mi? Bu umursamama durumu önemli mi? Oluyor. Ne yapalım? Biz böyleyiz deme durumu mu var? Şimdi bunun üzerinde düşündüğüm zaman, değerli izleyiciler, ben şunun farkına vardım. Farz edelim ki, bu sıradan vatandaşların piknik yaptığı ortama, ülkemizi ziyaret eden bir kralın ailece geldiğini düşün Ve kralın da küçük çocuğu var. Hükümetimiz de bunu biliyor. Şimdi düşünüyorum, değerli izleyiciler, düşünün. Kralın çocuğunun gelebileceği bu ortam önceden gözden geçirilip, acaba burada tehlikeli bir durum var mı, yok mu? Şöyle bir gözleyelim, denir miydi, denmez miydi? Sıradan vatandaşın çocuğunun geldiği ortamla, kralın çocuğunun geldiği ortam aynı gözle bakılırdı? Burada ben, Sevgili Nurdoğan arkadaşıma dönüyorum. Benim ülkemde kimlerden olmak önemli mi? Önemli tabi. Yani e, ben izlerken aslında şeyi hissettim. Şimdi bir, bir tasarım var aslında orada bir, bir şey yapılacak. Yani piknik alanı diye tarif edilen bir şey var ve orada bir şeyler gerçekleştirilecek. Sonuçta temel niyet iyi. Yani buradan iyi bir şey çıksın var. En onun arkasındaki planlara geçmezsek eğer bu iyi gibi gözüküyor. Şimdi o kuyuyu orada görmemesi, yani kuyunun burada neden olduğunu ve bunun neye yol açabileceğini görmemesi aslında kendi alanının sorumluluğuyla da ilişkili bir şey oluşturuyor. O zaman ne oluyor? Benim sorumluluğum kime karşı? ...durumu çıkıyor birey açısından bakıldığında. Benim gözlemim bu yönde yani. Benim sorumluluğum... ...bu işe karşı ve oradaki kuyuya karşı... ...değil dendiği zaman da... ...olası tehlikeler aslında... ...unutulmuş da oluyor. Dolayısıyla da... ...farkına varılmıyor. Şimdi ama... ...kral geldiği zaman... Benim sorumluluğum durumu değişmeye başlıyor. Cevap değişmeye başlıyor yani. Benim sorumluluğum krala hesap vermek ama vatandaşa hesap vermek değil. Öyle bir hesap verme ilişkisi söz konusu değil. Çünkü zaten vatandaş da hesabı sormuyor. Aramıyor diyelim ki hakkını falan aramıyor yani. Hani kendi açımızdan bakarsak hangimiz yaşadığımız herhangi bir haksızlığı bir biçimde niye başıma bu geldi diye sorguluyoruz ki durumu çıkıyor. Ama kral bana hesap soracak. Dolayısıyla aslında bir parça şey de çıkıyor ortaya, hiyerarşik bir kültürdeyiz, onun göstergesi gibi de geliyor bana. Yani ben şeyi biliyor olsaydım, oradaki işi yapan kişi olarak, vatandaş benim hesabımı sorar, diyelim ki mahkemeye gider. Mahkeme de bunun hesabını gerçekten sorar, gerçekten sorar yani, göstermelik bir biçimde, hani mış gibi değil. O zaman mutlaka o benim dikkatimi çekecekti, çünkü bu hesabı sorulur bir şeydi. Kralın gelmesi, karşılaştırması o yüzden bence iyi. Çünkü eğer ortada bir sorun yoksa kral geldiğinde de dikkat etmem. Evet. Ama demek ki bir sorun var ki evet. hiyerarşik duruma göre değişebiliyor tavrım. Böyle evet. bir şey çıkıyor. yani ben Başka bir biçimde şöyle anlatayım. Bu böyle çok iş yerlerinde yaşadığımız bir şeydir. Adam koridorda gidiyordur, karşıdan işçi gelir, buna selam vermez. Ama yöneticisi gelir mutlaka selam verir. Evet. demek selam vermek şey değil evet. ee, kötü bir şey ya da hani e, yanlış bir şey değil ama kişiye göre değişiyor durumu çıkınca sorun başlıyor Bence evet. asıl olay orada düğümleniyor evet. gibi geliyor o zaman da işte o hani kimlerden olduğum hadisesi önem kazanmaya evet. başlıyor görüyorsun şimdi bunu el alıp bu şekilde baktığın zaman ne kadar anlamlı oluyor Sen benim kim olduğumu biliyor musun Tavri. evet sen benim kim olduğumu biliyor musunla başlıyor. Karşıdakinin sorumluluk alıp almaması, vazifesini iyi yap yapmaması. Esasında adamın söylemek istediği benim hiyerarşide nerede olduğumu biliyor musun? Ne kadar güçlü olduğumu biliyor musun? Çünkü ben sıradan bir vatandaş olarak, bir insan olarak bir değerim olmadığını senin gözünde biliyorum. Hı -hı. Ve bunu da kabul etmiş durumdayım tavrı var. Ve o nedenle de bir gerçek oluşmuş vaziyette adamına göre hareket etmek gerçeği. Adamına göre hareket etmek gerçeği. Bu bir sosyal realite oluşturuyor. Bir sosyal yaşam oluşturuyor. Ve bu sosyal yaşam insanların iç hayatına dönük bazı süreçler yaratıyor. Merak ettik, çektik, sorduk vatandaşa. Vatandaşın iç dünyasında olup bitenle, izleyelim. Bakalım. Geçtiğimiz haftalarda Çanakkale'de bir çocuk piknik yerine açılan bir çukura düşüp içine sıkıştı ve çok ciddi bir tehlike atlattı. Bu tip olaylar bizim ülkemizde sık sık oluyor mu? Bazen oluyor tabii. onu görüldü. Oluyor bunlar, oluyor. Peki bu tip olayların oluşuna şaşırıyor musunuz? Yoksa olur bizde böyle şeyler diye mi düşünüyorsunuz? Türkiye'miz büyük bir Türkiye'dir yani. Bunlar olan üstü kocaman bir 70 milyon Türkiye. Türkiye'nin o kadar büyük olduğu büyük ki bu kadar şeyler olabilir yani normaldir ve bunları normal görüyorum. Ha diyeceksin ki önlem alınabilir elbette alınmalıdır. Çünkü o vatandaşın oraya düşmemesi lazım. Ve düşerken tedbir almak lazım. Yanlışlıklar varsa yanlışlar neredeyse orada düzelmesi lazım. Yani. Oluyor. Evet. Peki bu tip olayların oluşuna şaşırıyor musunuz? Yoksa olur bizde böyle şeyler diye mi düşünüyorsunuz? Asla şaşırıyorum. Ya, olmaması gerekiyor. Ha oluyor. Yapacak bir şey de yok herhalde. Evet oluyor. Yani sadece... Ee, su kanalizasyonlarına da düşüyor. Sadece oralarda değil. Oluyor ne yazık ki. Peki bu tip olayların oluşuna şaşırıyor musunuz? Yoksa olur bizde böyle şeyler mi diyorsunuz? Yani şaşırıyorum ama hem de sürekli olduğu için ne yazık ki kanıksıyoruz ulus olarak. Evet maalesef. Peki bu tip olayların oluşuna şaşırıyor muyuz? Yoksa olur bizde böyle şeyler mi diye düşünüyorsunuz? Valla artık ben şaşırıyorum da diğer insanlar pek şaşırmıyorlar. Normal karşılıyorlar. Gerçi normalde karşılamamız gerekiyor galiba. Biliyorsunuz Türkiye'nin durumunu, daha doğrusu İstanbul'un durumunu. Yani bana göre anormal. Değerli izleyenler, Timur'la bu seyahatimiz, yolculuğumuz sırasında bir parka gittik. Bir kentin en gözde muhitindeki bir park. Timur'la oturduğumuz zaman vatandaşlarımızın gelip, ...oturduğu yerlere... ...etraftaki pislikten utandım. Timur da baktı... ...herkes hayatına devam ediyor. Orada o pislikten rahatsız olma... ...yüz ifadesi, sesler, davranışlarla görmedik. Ve Timur bana dedi ki... ...baba... ...buna rahatsız oluyor musun dedi. Oluyorum Timur dedim. Maalesef. Peki dedi... ...insanlar rahatsız olmuyor mu... Ve dedim tüm üç ihtimal var. Bir, halka açık, bu kamuya açık, halka açık, yerler nasıl olsa pis olur. Temiz olursa hayret ederiz gibi bir tavır içerisindeyiz. Beklentimiz öyle oluşmuş. İkincisi, efendim ben temiz olmasına, Çavuşabilirim. Yani kalkıp oradaki pislikleri falan toparlayabilirim. Ama tuhaf tuhaf bakılabilir bana. Temiz olmasını isteyen vatandaş işten işe kendisinin azınlıkta olduğunu ve hatta orayı pisletme durumunda olan bir insana bir şey söylerse, ikaz ederse durum tehlikeli olabilir. Sana ne? Baba evi mi? Ne konuşuyorsun lan? Gibi durumlar içerisinde böyle ikazlarla belki yemiş profesörümüz olduğunu biliyoruz. Timur dedim, üçüncüsü, üçüncü ihtimal ki bence en tehlikeli ihtimal o, artık halk umursamamaya başlamış durumda. Artık bu durumun umursanacak bir tavrı yok. Kendine göre bir açıklama bulmuş, düzelmez nasıl olsa, böyle olup böyle gidecek. Ben bu pislik içinde yaşayacağım, çocuğum da bu pislik içinde yaşayacağım. Bu umursamama durumu. Şimdi Nur Duvancığım, bu umursamama durumu, bir iki gün içinde oluşmadı. Bunun bir süreci var. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Nasıl oluşuyor bu süreç? Ya hocam bu şimdi gene hani sosyolojik bir biçimde bakmak gerekiyor meseleye. Seçiliyor. Ne, ne umursanacak ne umursanmayacak seçiliyor hayatta. Şimdi ben size tam tersi bir örnek veririm. Oradan da muhteşem sonuçlar çıkarırım. Mesela şu ben küçüktüm işte top oynayacağız. Mahallenin şadırvanında buluşuyoruz. Şadırvana gittim. O 10-12 yaşlarında falan olmam lazım. Şadırvana gittim. Bir tane arkadaşım var, Rafet. O, Raafet, ne haber abi memnun falan dedi ki, biliyor musun ne yaptın dedim, ne yaptın dedim, sigara çaldım dedi. Babasının cebinden sigara çalmış. İçelim mi dedi, İçelim. Tamam. Gittik dere boyuna içmeye. Şimdi olay bu benim hayatımın ilk sigarası olur. Şimdi şey şu, soru şu, niye dere boyunda içtik de şadırvanda içmedik? Çünkü olay şöyle gerçekleşiyor, şadırvanda içmeye kalktığım saniye oradaki kim olursa olsun, o mahalledeki kim olursa olsun at o sigarayı elinden diyecek. Bunu umursuyorlar, bu umursanıyor ve şimdi böyle baktığınızda da muhteşem bir toplumsal bilinçten söz etmek mümkün ki doğru, böyle oluyor. Şimdi küçük çocuğa sigara içirtmez ve bu hala böyle yani Anadolu'nun hatta İstanbul'un biraz böyle merkezinden dışarıya doğru gittiğinizde de o mahalle... ...gücünü görüyorsunuz... ...bu anlamda yani... ...şimdi ama burada bir bilinç var... ...işte ne bileyim... ...küçük sigara içmez mesela... ...gibi bir şey var... ...ve bu ufaktan biri... ...herkesin eşit bir biçiminde kafasında kodlanıyor... ...içmeyeceksin, içmeyeceksin... ...içemezsin, içemezsin... ...hani büyüklerin yanında şöyle yapılmaz, böyle yapılmaz... ...gibi bir takım şeylerle... ...gerçekleştirilen bir durum... ...dolayısıyla aynı mahallede... ...aynı o şadırvanda... ...yerde ne bileyim çekirdek şeyleri olabilir... Ama o küçük çocuğa sigara içirttirilmez orada. Şimdi bu seçilmiş bir davranış. Yani şöyle bir şeyi söylemek mümkün değil aslında. Tamamıyla önemsemeyen bir toplum veya tamamıyla önemseyen bir toplum. Hani yani ne bileyim Amerika'da da bir şeyi kıyaslamaya kalktığımızda olumsuz bir sürü şeyi de çıkartırız ortaya. Böyle baktığımız zaman güçlü hale gelecek. Yani biz bazı konuları seçerek yapıyoruz bunu. Şimdi dolayısıyla bu da öğrenilen bir şey. Evet. Yani bir süreç içerisine sokmak gerektiğini bilmek lazım. Şimdi şu bile bence, hani yanlış anlamazsanız şöyle bir şey söyleyeceğim. İşte müdahale eden profesör dayak yedi dediğimiz zaman aslında aman müdahale etmeyin mesajını verdik bile izleyenlere. Halbuki şunu söylemek de fayda var. Ya müdahale etmeyi geliştirmemiz lazım. Yani dayak yemeyecek biçimde müdahale etmeyi öğrenmemiz lazım. O çünkü sigara öyle bir hale gelmiş durumda ki bunu yaptığımız zaman... Kesinlikle güçlü bir müdahale var ve ben şunu diyemiyorum yani ya ne biçim konuşuyorsun ben sen kimsin baban mısın diyemiyorum. Kabulüm var hemen eyvallah diyorum ve evet. dere boyuna gidiyorum yani. Evet. Dolayısıyla bu, bunu süreçlemeyi her adımda başlatmak gerekiyor. Evet. Çünkü bir yerden başlaması lazım. Nurhancığım burada <gülüyor> neden sorumluluk alacağımız, neye önem vereceğimiz konusunda böyle bir seçicilik var. Hmm. Farklı farklı hmm. yapıyoruz. Buralarda toplumun değerlerine doğru bir gidiş var. Şimdi bu sigara içmeme konusundaki duyarlılığımız hakikaten çocuğun sağlığından dolayı mı yoksa güç yapısı içerisinde sigara içmenin bir bağımsızlık ben ne yaptığımı bilirim bağımsızım demek ki bana var. Ona bozuk olma mı durumu var? Tabii. Yani bana sorarsanız aslında ikincisi yani çünkü şey oluyor çocuğun sağlığı olsa evde babam benim yanımda asla sigara içmezdi yani. İçiyordu. Yani evet. Bütün şey işte aile toplanır hani o güzel sohbetlerin olduğu akşamlardan söz ediyorum. Hepsi sigara içer. Biz çocuklar da oradayız. Yani bir tek odada soba yanıyor çünkü. Ben şeyi biliyorum yani şöyle bir duman hizası olurdu. Yani benim sağlığımı düşündüğünden dolayı yapmıyor aslında onu. Evet. Onun da bir sembolik değeri var. Kimler sigara içebilir evet. sorusu cevaplanıyor. Yetişkinler içebilir. Mesela bizim zamanımızda en azından öyleydi. Hala Anadolu'da birçok yerde öyledir yetişkin kadın da içmez sigara o da ayıplanan bir şey çünkü onun da güç sahibi olması kendisini bu şekilde ifade etmesi beklenen bir şey değil sosyal yapıyı bozan evet. bir şey evet. yani daha önce işaret etmiş olduğun bu mertebeli bir yaşam kimlere sorumluluk duyarın duymam hadisesinde aslında benzer bir durum var Öyle yani evet. altyapı itibariyle tabii, tabii. yani şey türü söyleniyor zaten yani hele bir büyü bakalım ...deniliyor zaten yani. Ya da şu şekilde ifade... ...sen kızsın, yapma... ...yapmayacaksın biçiminde ifade ediliyor zaten. Yani o zaman hemen... ...o tür şeylerin... ...hani dildeki yansımasını görüyorsunuz. Doğrudan size nerede durması gerektiğini... ...tarif etmiş oluyor. Evet. Ve siz bunu farkında olmadan yaşıyorsunuz. En farkında olmadan yaşama hali... ...aslında bu... E, ...demin izlediğimiz o görüntülerde de vardı... ...bence. ya Mesela şöyle cümleler var... ...çok kritik cümleler söyleniyor... Bütün toplumsal yapıyı ve nasıl ele alacağımızı ilişkilendiren e, bir şey de yapılamaz ki zaten deniliyor. Şimdi ya bir şey de yapılamaz ki zateni 20 sene önceye götürün bir şey de yapılamaz ki zaten. Örneğin hal için kirliliği. Evet. Nurduhan'cığım sözünü balla kestim ama tamam, unutma. Evet. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Nurdan'cığım geri geleceğim o bıraktığımız yere ama ondan önce ben bir öykü anlatmak istiyorum. Şimdi değerli izleyenler, iki çocuk, iki oğlan çocuğu bahçede oyun oynuyorlar. Oyunun durumu şu, hortumu tutuyor ve su akıyor, su belirli bir hizadan akıyor Birisi üzerinde atlıyor. Atlayabilmişse biraz yükseltiyorlar seviyeyi. Ve ölçüyorlar. Kim hangi yükseklikte atlayacak diye. Şimdi birinin adını Ahmet, öbürünün adına Mehmet diyelim. Şimdi Mehmet suyu aldığı zaman, şu elimi iyi çekeyim, şurada hafifçe oynatıyor. Ve hafifçe oynatınca su daha bir yukarıya doğru çıkıyor. Ve o nedenle, Eski durumda atlayandan daha zor bir durum ortaya çıkıyor. Mehmet'in teyzesi bu durumu görüyor. Mehmet, Mehmet diyor. Mehmet ben bir şey yapmıyorum diyor. Sen ne yaptığını sen kendin bilirsin diyor. Sen kendin bilirsin. O sırada dedesi aynı ortamda kızına yani Mehmet'in teyzesine diyor ki bırak çocuk yapsın ancak öğreleri başarılı oluyor diyor. Şimdi burada bir teyze var, teyzenin algılaması var. Bir dede var, dedenin algılaması var. Ve burada benim sormak istediğim soru, teyzemi doğru yaptı, dedemi doğru yaptı. Şimdi aslında, yani bu şey bilimsel bir cevap olacaksa ikisi de doğru yapıyor. Hangisi, yani şöyle bir şey söyleyeyim önce sonra kendi cevabımı söyleyeceğim. Tamam. Ben şu doğru dediğim zaman aslında kendi bakış açımla bir doğruyu söylüyorum. Ama bir de bunun dışında, bütün bunun dışında bir başka doğru alanı var. O, o bence çok kritik. Ee, o şu, şimdi iki tane şeyi üretmek zorunda bir toplum. Sağlıklı bir birey, bu bir. İkincisi de sağlıklı bir toplumsal yapı. Toplumsal gelecek oluşturması lazım. Şimdi sağlıklı bir bireyi dede şöyle görüyor muhtemelen gemisini yürüten kaptandır işte ortama bak ortamda başarıyı sonucu daha doğrusu ne üretecekse gereğinde yap. Hani bunu işte o yüzyıllar önce birileri şey biçiminde söylediler amaca giden her yol mübahtır biçiminde söylediler yani buna inanmış bir şey. Şimdi bu şekilde baktığınızda yüzyıllar öncesinin öğretisini uyguluyor deriz diyebiliriz yani. Ama öbür taraftan bir de şu mesele var. Ben hangi toplumu var etmek ve içinde yaşamak istiyorum? Bu sorular. Asıl, şimdi vicdan denilen şey, ahlak denilen şey, başkasını dikkate almaya başladığınızda ortaya çıkabilen bir şey. Kendi içinizde vicdan ve ahlak söz konusu değil aslında. Çok öznel bir biçimde diyorsunuz ki, ya ben bu suyu içmek istiyorum ama buradaki herkes aç, susuz olabilir, İçerim gider. Ama başkalarının da dikkate almaya başladığında bir dakika ya bunu bölüşebilir miyim sorusu ancak o zaman çıkıyor ortaya. Dolayısıyla şimdi eğer dede şunun farkındaysa sadece meselen bu çocuk değil. Bu da bir benim meselem ama. Öbür tarafta benim meselem yani Ahmet de meselemse teyzenin bakışı da o. O da diyor ki başkalarını da düşün. Bir adaletini oluştur, ahlakını oluştur oyunu. Evet, yani. Sana geçerli olan kuralı başkasına da uygula. Evet. Çok basit bir ilke. Çok da evet. böyle herkesi de altına inza atar. Evet. Bunun. Yani öyle yapalım mı yeryüzünde? Evet yapalım. Evet. Peki soru şu o zaman. Gündelik hayatında bunu yapıyor musun? Evet. Ben arkadaşlara bir soru sormak istiyorum. İki farklı toplum düşünün. Bir tanesinde bireyler sadece kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Ben kaptan olayım gerisi beni ilgilendirmez. Öbüründe ise bireyler toplumun tümünü de hesab alarak başarıya odaklanmış durumdalar. Sadece benim başarmam yetmez. Benim toplumumun da hangi toplumda yaşamak isterdiniz? Hangi toplumda okumak, aile kurmak, o toplumu vatandaş olmak. Tabii ki ikinci toplumda olmak isterdim. Neden, Büşra? Ya herkes yani birinci toplumda aslında ikinci toplum yapmak istiyoruz ama kimse herkes iç, içten içe ben daha başarılı olmalıyım diye bir Kaygısı oluyor. Teşekkür ederim. Selim, ben ikinci toplumda yaşamak isterdim çünkü hayatın anlamının paylaşmak olduğunu düşünüyorum. E, i̇kinci toplumada nasıl geçebiliriz? İkinci toplumada evrensel değerleri yani diğer insanların da hakkını görerek geçebiliriz. İkinci toplumun da aslında lideri vardır ama paylaşmayı biliyordur. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Ben aslında e, belli bir gücüm olsa şahsi olarak birinci toplumu isterim. Hı. Fakat birinci toplum gücüm varsa isterim dikkat edersiniz. Yani yani belli bir kesimin gücü var, hı hı. benim dayım var, benim dedem var diyor. Hı hı. Fakat ikinci kesim, yani birinci kesimde mağdur olanlar da var. Fakat ikinci kesim çok daha adil. Evet. E bu, bu düzenle gerçekten herkesin yaşaması gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle anlıyorum söylediğini Utku. Eğer mafya babası olacaksan mafya düzenini tercih ederim ama ben mafya babası olamayacaksam eğer adil bir düzen olmasını tercih ederim diyorsa ki çok anlamlı. Gayet akıllıca bir cevap olmuş oluyor bu. Evet. Şimdi arkadaşlar bu konuda aslında dürüst olma konusunda acaba vatandaşımız ne düşünüyor? Dürüstlüğü gerçekten önemli görüyor mu? Gerçekten önemli görüyor mu? Sokağa çıktık, sorduk. Bakalım ne dediler. Sizce dürüstlük önemli mi? Çok önemli. Neden? Ya dürüstlüğün nedeni olmaz ki. Ya yani insanların dürüst olması gerekir. Çok neden? Her şeyin başı dürüst, dürüstlükten geçiyor yani. Dürüstlük olmazsa kişiliğini kaybediyor insan, dürüst olmayan insan yani bence. Çok önemli. Neden? E, kendini, kişinin kendine olan saygısından dolayı önemli. Bir de yetiştirdiği kişilere aktaracağı e, meziyetlerden dolayı önemli. E, tabii. Neden? E, dürüstlük olmazsa dünya nasıl dönecek? O kadar önemli ki. E, fakat bazı dürüst insanlar bunun ceremesini çekiyor ama ne kadar ceremesini çekersek çekelim bu dürüstlük insana bir onur, bir dik duruş bence. Yani dürüst olmayan insanları ben sevmiyorum ve sevmeyeceğim. Onlardan resmen iğreniyorum. Peki neden dürüstlük önemli? Dürüstlük insanlık, dürüstlük özellik, dürüstlük kalite, dürüstlük her şey. Dürüst olan her şey daima kazanır. Ben kaybettim tabii ki. <gülüyor> ama dik duruşumu kaybetmedim. Dürüstlük önemli mi? Neden? <gülüyor> ya yani bu da bir klişe, öğrenilmiş bir şey ama kesinlikle de doğru yani. Doğrusunun nedeni aslında o deminki şeyle de ilgili hani e, Mehmet'le Ahmet'in hikayesindeki konuyla da ilgili. Şimdi dürüstçe oynarsanız herhangi bir ilişkiyi o zaman adaletten söz etmek mümkün. Bu, bu önemli bir yanı. İkinci bir yanı var. Bence orası kaçırılıyor. E, dürüstlük olmadığı zaman problem çözmek mümkün olmuyor. Yani şunu diyebilmem lazım benim. O cümleyi bir daha söyler misin? Çok önemli bir şey söyledin. Problem dürüstlük çözmek mümkün olmuyor. Dürüstlük, dürüstlük olmadığı, olmadığı zaman... zaman evet. Dürüstlük olmadığında problem çözemezsiniz. Yani bu ne demektir? Sürekli problemler içerisinde kalma durumu oluyor. E, hep yanlarla uğraşıyoruz. Şimdi diyelim ki şöyle bir şey yaşadım. Kırmızı ışıkta geçtim ve birine çarptım. Bir arabaya çarptım ya da direği devirdim yani. İlla böyle cam kaybı olması gerekmiyor. Şunu diyor muyum ben kendi kendime bunu diyor muyum ya evet ben kırmızı ışıkta geçtim yoksa şu tür şeyler söylüyor muyum görmedim ya da işte tam geçerken aslında sarıydı e işte bilmem ne ya da işte hani yeşildi daha da vahim bir biçimde. Şimdi eğer ben bunu söylüyorsam o problemi diyelim ki trafik memurunun trafik polisinin ya da genel olarak trafiği düzenleyen kişilerin emniyetin mesela çözme ihtimali yok. Ama ben gördüm ve geçiyorum, geçtim dersem o zaman, o zaman şimdi problem tam ortada duruyor ve bana şunu söyleyebilir. Ya peki bununla ilgili sana bir şey yapmamız lazım, seninle ilgili bir şey yapmamız lazım ya da ışıklarla ilgili bir şey yapmamız lazım. Bu düzeni oluşturması o zaman mümkün hale gelecek ama ben görmedim dersem neyi çözecek ki adam? Çözme yani. ihtimalini vermiyorum. Yani. Ya da çocuğun şey dediğini düşünün yani ben, ben her şeyi yapıyorum ama işte hoca bana vermiyor not. Evet. dediğini düşünün şimdi burada bu teyzenin ve dedenin tavrını hatırlayalım şimdi teyze Mehmet'e sen ne yaptığını biliyorsun derken orada çocuğun kendiyle olan ilişkisine iç dünyasına önem veriyordu sen ne yaptığını bilen bir insan olarak hayatına çeki düzen ver. Dede bırak dediği zaman çocuğun kazanacağı, o davranışlar sonucunda kazanacağı sonuçlara önem veriyordu. Çocuğun kendiyle olan ilişkisi umurunda değildi. Şimdi burada kendiyle olan ilişkisine önem vermeyen insanlardan oluşan bir toplum oluşmaya başlaması, o zaman ben sorumluluğu kendimle olan ilişkinden dolayı değil kim bana soru soracak onun için sorumluluk almaya başlarım. O mu baş ver ona istediğini yapabilirsin. Ama ben kendime kendimle olan ilişkime kendi gözüme hesap vermeme önem vermeye başladığım zaman o zaman ya herkes şunu düşünebilir bunu düşünebilir ama netice ben biliyorum. O zaman benim eğer kendim dürüst olmazsam BTR'deki bir kadın kendine olan saygısını yitirir hmm. şeklinde hmm. konuştu. Halkımız aslında işin özünü biliyor. Söylüyor da aslında bildiği kadarıyla. Bilimsel kavramlarla, felsefi kavramlarla söylemiyor ama. Şimdi o zaman acaba benim toplumum kendine saygısı olan insana saygı duyuyor mu? diye bir değer ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü dürüstlüğün de bir bağlama olduğunu düşünüyorum. Yani her bağlamda dürüstlük kolay olmuyor. İçinde bulunduğun bağlama göre bazen kendiliğinden dürüst oluyorsa, hı hı. bazen de çok zorlaşıyor. Hı hı. Adama derler. durumu ortaya çıkmaya başlıyor. Hı hı. Evet. Hocam şimdi bu işte yeni bir kitap yazıyorum bu liderlik üzerine falan. Şimdi liderlik olunca tabii söz konusu karizma kavramı giriyor devreye. Şimdi hep karizma ile ilgili yanlış bir şey var. Özellikle bu son döneme baktığınızda bu batı kültürü içinde yanlış bir algı, ee, şey içinde bizim kültür içerisinde de. Böyle daha çok kıyafet, davranış, işte el kol hareketi, ne giydiğin, ne işte dilmem saçının biçimi, bakışın, böyle var, gülüşü gibi böyle evet şeyler var. Onu çok görüyorsunuz yani. Her noktada görüyorsunuz. Bunun için adamları var. Şimdi böyle maalesef işte bu yaşam koçluğu denilen bir şey Ürettiler o ve bunun image, üzerine image kurulu. maker'lardan bahsediyoruz. Evet, evet bunun üzerine kurulu. Yani şöyle durma, şöyle giyinme, böyle yapma falan. Bunun kısmi bir doğruluğu var tabii ama çok ufak aslında. Yaşamdaki etkisi bakın ama. Karizmayı gerçek oluşturan şey aslında dürüstlüğünüz. Şimdi bunu nereden biliyoruz? Bu aslında hepimizin deneyimlediği bir şey. Yani arkadaşlarımızla yaşarken ya da böyle çok güçlü lider tiplerini düşündüğümüzde hep gördüğümüz şey şu aslında. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ü düşündüğümüzde. Ya adam her koşulda aynı cümleyi söylüyor. Başka örnekler de var işte ne bileyim. Hani şimdi böyle isim vermek bilmiyorum ne kadar doğru ama. O, o kişilere de baktığınızda her koşulda aynı şeyi savunan kişiye sevmiyor olabilirsiniz ama saygı duymaya başlıyorsunuz. Şimdi o zaman gerçek karizma böyle bir şeyle çıkıyor ortaya. Şimdi o dedenin tavrında da aslında bence bir içsel vicdan yaratıyor çocuk içinde. Çocuk şunu düşünmeye başlayabilir. Her olayda şöyle karşılaştırma yapmaya başlayabilir. Burada benim çıkarıma mı yapıyorum? Bu hareketi yoksa benim çıkarımın dışında bir çıkara mı? Yani toplum diyelim ona da. Mehmet'in çıkarı yani. Mı yapıyorum. Bu da bir içsel hesaplaşma. Bu da bir kendi kendine soru sor eğitimi. O soruyu da ne yapıyor? Benim çıkarım varsa yaparım. Bu, buna dönüştürüyor ilişkiyi yani. Şimdi buna dönüştüğünde zaten işte tehlike çıkıyor. Şimdi o zaman ne oluyor ama bugün benim araba almaksa çıkarım, araba almak için gerekli olanı yapıyorum. Bu dalavera değildir. Biz buna dalavera diyoruz ama bu bireyin kendi içinde tutarlılığıdır aslında. Böyle bakarak anlamamız lazım. Ama ertesi gün müdür olmak gerekiyorsa orada o zaman müdür olmak için numara çekmeye başlıyorum. Dedemin bu eğitimi söz konusuysa eğer, o zaman da ben aslında çok gerçekten güzel bir hayat yaşıyorum. Var ya müdür oldum. Dedesi de ona aferin oğlum diyecek yani. Şimdi o zaman bu, bu içsel hesaplaşma içerisinde bir tutarlılığı var. Ne zaman soru çıkmaya başlayacak? Soru şu, ne zamanki başka biri müdürlüğü elinden alıyorsa o zaman adalete başvuruyor işte. Hakkaniyete, dürüstlüğe başvuruyor. İşte o zaman da asıl toplum ne olmalı cevabını almış oluyoruz. Senin işine geldiğinde kullanılacak bir şey değildir dürüstlük ve adalet. Ya bu işte Thomas Moore diye bir işte eski İngiliz başbakanlığı felsefecisi falan var. O adamın söylediği bir şey var. Çok çok müthiş bir cümle. Benim hayatımı çok aydınlatan bir şeydi. Bir aleyhine bir durum oluyor. İngiltere başbakanıyken bu. Böyle epey bir iki üç yüz yıl önceden söz ediyorum tahminim. Eee... Orada bir kararı çıkartırsa bir durumdan yırtacak. Böyle bir şey var, durum var yani. Elinde de o güç var, o kararı çıkartabilir istese. Ve kendi de sıkışıyor. Danışmanları diyorlar ki, ya gel o kararı değiştirelim. Söylediği çok temel bir şey var adamın. Diyor ki, hukuk bir gün hepimize lazım olacak. Ben şimdi oynarsam yarın yerine gelen öbür türlü oynar ve olmaz. Dolayısıyla yapmamalıyım. Şimdi bakın, hep ne çıkıyor ortaya? Gerçek uzun vadeli çıkarımız ne sorusu çıkıyor? evet. Bu, o da adaletten, dürüstlükten başka bir yoldan geçmiyor. Burada bir şey söyleyeyim yalnız o çok önemli. İkili ilişkilerde özellikle. Konfüçyus'un evet. bir lafı var. Diyor ki, e, dürüstlükle kabalığı karıştırmayın. O da çok değerli bir şey yani. Evet. yani işte nasıl olmuş saçlarım, e, iğrenç olmuş demenin alemi yok yani. Evet. <gülüyor> o kadar değil. Evet. Şimdi bu değerler konusuna geldiğimizde değerler Sadece benim çıkarıma hizmet eden ve şimdi şu anı kurtaracak değerler mi olsun? Yoksa bu değerler hem benim hem toplumun, işte ben buna biz bilinci diyorum, uzun vadede anlamlı, coşkulu bir yaşam oluşturmasına yarayacak değerler. Bu değerler seçimi konusu çok önemli geliyor bana. Ve burada arkadaşlar ben ahlakla etik arasında bir ayrım oluşturuyorum. Ahlak, toplumun beklentilerine, edalem ne dere çok önem vererek, gelenek ve göreneklerine göre oluşturulmuş bir düşünce tarzı, davranış tarzı. Etik, ben ne derim ve benim temelden inandığım değerler ne? O değerlere tutarlı olarak her koşulda uzun vadede hesap verebilecek durumda mıyım hadisesi? Ahlaklı insan aramaktan, uygar ve çağdaş bir topluma geçişte bizim yavaş yavaş etik bir insanla oluşturma. Bilincini yaratmaya başlamamız lazım diye düşünüyorum okulda, her şeyden önce ailede. Mesela bu ailedeki sigara hadisesi bence etik bir tavır değil ama ahlaklı bir tavır. Toplumun her ailesinde bunu görebilirsin. Büyükler içme lan sigara, hadi yerine bir bakayım. Falan derler. Bunun altında yatan temel değerler açısından baktığınız zaman gelenek görenekler ama etik olarak sağlık bir değer mi? İnsanın düşüncesini özgürce ifade edebilmesi sorumluluk duygusu bir değer mi? Bunlar aldığınız zaman hemen fos çıkıyor. İkinci adımda fos çıkıyor. Ama bunu kurcalamaya çalıştığın zaman şişt, konuşma deniyor. Düzeni bozarsın şeklinde bir tavır içinde olunuyor. O zaman ben buradan ahlaklı insan olma üzerinde dururken aynı zamanda acaba bu ahlaklı insan aynı zamanda etik bir insan mı? Düşüncesini de yavaş yavaş sorgulayıp düşünce hayatımıza katmalıyız diye düşünüyorum. Bireyin kendi içinden gelen bir değerler bilinci içerisinde hareket etmesi hadisesi. Ki senin şu anda üzerinde çalıştığı liderlik kitabıyla ilgili olarak da karizmanın temelinde bence toplumun ahlaklı insanı olmaktan ziyade bir birey olarak kendi temel değerlerini ve vizyonunu keşfetmiş ve bu geleceği yaratmak için hangi bağlamda olursa olsun o değerleri ifade eden, savunan ve onun için çalışan kişisel bütünlük içinde olan bir insanın karizmasından söz ettiğini sanıyorum. Ki Atatürk bence bunun en güzel örneği. Şimdi hocam bir parça katılmadığım şeyler var yani söylediklerinizde. Ama özü doğru yani hani özüne katılıyorum en azından öyle söyleyeyim. Katılmadığım kısmı şu. Hani ahlakla etik arasında o ayrıma gerek var mı diye düşünüyorum sadece. Temelinde de şu yatıyor. E, ya yani şimdi şu da aslında bireysel bir duruşu sergiliyor. Yani o çocuğun... E, Belki de çevresinden ayıplanma teyzesinden, işte sen ne yaptığını biliyorsun, ayıplanma ihtimaline rağmen bir dik duruş sergileyip üç kağıda yönelmesi de aslında çok hani içinden gelen değerle yaptığı bir şey. Bu dışarıdan gelmiyor ki. Yani bu şekilde baktığımızda dedenin sözlemin, söyleminden önce yaptığı bir şey bu. Ama muhtemelen daha önce de dedi böyle bir şey söylemiştir Ama sonuçta içeride ürettiği bir şey. Şimdi bence sorunu şu şekilde koymak daha etkili olur gibi geliyor. Biz nerede yaşamak istiyoruz? Ya da daha belki böyle şey bir soru, kritik bir soru. Benim çocuğum hangi toplum içerisinde var olsun? Evet. Şey çok önemli. Demin evet. yani Utku arkadaşımızın söylediği şey çok önemli. Ben iktidardaysam her şey mübahtır, çok güçlü bir durum çıkmaya başlıyor o zaman. Dostoyevski'nin bir lafı var. Diyor ki Adaletsizlik en çok iktidarda bulunanların işine yarar. O yüzden totaliter toplumlar adaletsizliği severler diyor. E çünkü iktidara geldiğinde serbestlik çıkıyor ortaya. Evet. Böyle bir şey var. Ama şimdi peki biz bunu yaşamak istiyor muyuz? Biz bunu yaşamak istiyor muyuz? Bu çok önemli bir soru. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Değerli izleyenler. Nasıl bir toplumda yaşamak istiyorsunuz? Nasıl bir toplumda yaşamak istiyoruz? Bu önemli bir soru. Biz kimlerden olmanın önemli olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Böyle bir toplumda yaşamaya devam etmek istiyor muyuz? Kimlerden olduğun önemli olduğu zaman ben işe müracaat ederken kimlerdensin diye bakıyorlar. Utku'nun dediği gibi dayım var mı? Getirdiğin kart ne? O zaman benim eğitim boyunca emek verdiğim eğitimin, kazandığım kalitenin bir anlamı kalmıyor. O zaman ben üniversitede derslerime ben kendimi vererek yetiştirecek tarzda çalışacağım yerde Akıllıysa dayı bulmaya çalışırım. Bir tane dayı değil, üç dört tane dayı bulurum ki daha çabuk ve daha iyi bir işe gireyim. Ama 30-40 yıl sonra bu toplum ehil insanların elinde olur, yoksa işini bilmeyen ama dahisi olan insanların elinde olur? Bu önemli bir soru. Ben evlenirken kimlerden birisi olarak evleneceğim? Ben şunlardanım, şu hal edelim. Şunlardan birisiyle evleneceğim durumu olduğu zaman ben nasıl bir aile, Oluşturuyorum. Nasıl bir gelecek oluşturuyorum o ailede? Komşudaki ilişkilerimde, devlet ilişkilerimde, işim görülürken kimlerden olduğundan dolayı mı? Görülüyor yoksa vatandaş olma özelliğim önemli mi? Şimdi arkadaşlar burada hortum öyküsü diyorum ben bu biraz önce anlatmış olduğum öyküde. Şimdi burada çocuğun kendiyle ilişkisi var. Çocuğun dış dünyayla ilişkisi var. Acaba ben neyi umursayacağım? Bana öyle geliyor ki benim kendi yaşamımda var olabilmem için ve kendi yaşamında var olduğumu hissedebilmem için ilk temel koşul ben varım duygusunu hissedebilmem lazım. Ben Doğan Cücel olarak varım. Ve ben saygıdeğer bir insanım, ben varım ve saygıdeğer bir insanım duygusunu kaybetmişsem eğer, ondan sonra benim bu olmayan şeye sorumluluk duymam mümkün değil. O zaman çocuk yetiştirilirken ben ana baba olarak bu çocuğun kendi yaşamında var olmasını dikkate almışsam, öyle bir süreç başlatmış oluyorum ki, Zaman içinde çocuk yaşadıkça, büyüdükçe erozyona uğruyor bu iç dünyası. Bu en basit, dört köfte koydun bitireceksin. Çocuk doymuş, anne doydum diyor. Hayır doymadın. Bakın ne demek bu ya? Çocuk doydun diyor, anne diyor ki doymadın diyor. Yani senin iç dünyanın doymuş olduğunu hissetmiş olması hiç önemli değil. Ben sana doymadın diyorum diyorum. Bu çocuk böyle bir toplum içinde büyüdüğü zaman otoriteye hesap vermenin ötesinde başka ne öğrenebilir ki? Ancak biz sohbet içinde olan ailelerde çocuk doyduğum dediği zaman öyle mi yavrum? Peki. O zaman akşam yemeğine kadar ancak bir çerez yiyebilirsin, başka bir şey yok diye bir sohbet oluşturmamız lazım. Şimdi Öyle bir toplum düşünebiliriz ki, sen tek olarak başarını önemsiyorsun. Sen tek olarak başarını önemsiyorsun. Herkes tek tek tek kendi başarısını önemsiyerek yolculuk yapıyor. Fakat öyle bir durum olabiliyor ki, tek tek kendi başarısını önemseyen insanlar mutlu, rahat... Uygar, çağdaş bir yaşamı oluşturamıyorlar. Ve bunun da temelinde herkesin tek tek kendi başarısından başka hiçbir şeyi düşünmüyor olması yatıyor. Şimdi ben acaba kısa vadeli olarak tek tek başarımın üzerinde durup sadece kendi başarım üzerinde durduğum zaman nasıl bir gelecek yaratıyorum, nasıl bir toplum yaratıyorum? Uzun vadeli olduğum zaman bakıyorum, aa, uzun vadeli benim başarılı olabilmem için, benim dürüst olmam lazım. Çünkü dürüst olmayana güvenilmez. O zaman, yolculuk bambaşka bir yolculuk oluyor. Ve, benim, temelde, kendi değerlerimi keşfederek, kendi vicdanıma hesap vererek, bu değerlerle tutarlı bir şekilde, örnek, sigara içiyorsam ben ailemde sağlık önemlidir evladım, sağlığınıza dikkat edin diyemem, utanırım bunu söylemekten. <gülüyor> Çünkü 5 yaşındaki çocuk bile sorar, peki sen niye sigara içiyorsun baba diye. Ve ben özgür, insanların kendisine saygısı olan bir toplumu istiyorsam o zaman sağlık önemlidir dediğim anda sigara içmem. Ne evde ne dışarıda. Bu etik bir tutumdur. Bu kendi değerlerini, kendisini önemseyen bir tutumdur. Değerli izleyenler bu program bir farkına varış yolculuğu. Önümüzdeki hafta yine birlikte olmak İl ere hoşçakalın.